Euzü billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler. Bakara suresinin 256. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'den 41. sayfayı açarsanız 256. ayet-i kerimeye gelirseniz gözleriniz mushafta kulağınız bende olursa daha iyi anlama imkanımız olur Ve de anlatma imkanımız olur Bu okuyacağım ayet-i kerimenin Türkçesini Türk halkının tamamı bilir %70 %80 demiyorum Çocuklar hariç Dinime inanan inanlayan herkes bilir Müslümanlar bilir Ateistim diyen anası babası Müslüman olduğu halde kendisi Ateistim diyenler de bilir Yahudi ve Hristiyan olanlar da bilirler Ayetin ilk cümlesi bu bilinir Bu siyasilerimiz tarafından çok kullanılır Yazarlarımız tarafından da çok kullanılır bu ayet-i kerime Bundan şikayetçi değilim yalınız kullansınlar Herkes kullansın bu ayet-i kerimeyi Rabbim buyuruyor: La ikrahe fiddîn." Dinde zorlama yoktur. "Kat tebeyyene'r rushtü minel gay." Doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Nasıl ayrılmıştır? Çünkü Rabbim bir Ramazan ayında Furkan'ı ...sevgili peygamberimize indirmeye başlamış. şehr Ramazan-ıllezî ...ünzile fîhil Kur'an ...hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ ...vel fûrgân ...vel furkan, ...fûrgân ...doğruyla iğri, hak ile batılı, ...imanla küfrü, ...hayırla şerri, ...biri birinden ayıran ...kitap manasına geliyor. Bu ayrılmış. Bu yorum demiş. Doğru yol budur, eğri yol budur. Şeytanın yolu budur, Rahmanın yolu budur. Hak budur, batıl budur. İman budur, küfür budur demiş. Rabbim insanlara bir kitap gönderi vermiş. Şimdi diyor Rabbim, bu yorum. Dinde zorlama yok. Sevgili Peygamberimize ve ma aleyhim bir Sen onlar üzerine zorlayıcı, baskıcı bir musallat adam değilsin. Diyor. Ya nesin? Yani sen tebliğcisin. Yani Kur'an ayetlerini onlara duyurmaya bir defa duyurma yeterli değil yarınız. Sevgili Peygamberimiz tam 23 yıl aralıksız duyurmaya devam etti. Tebliğ'a devam etti Diliyle tebliğ ettiği gibi Haliyle de hayatıyla da tebliğına devam etti Ona iman edenler hem dilleriyle Hem de halleriyle devam ettiler Zaten birçok insanın Müslüman olmasına Halleri sebep oldu Hani Beni Hanife kabilesinin lideri Esir olarak alınmış getirilmiş Sevgili peygamberimiz onun mescidin direğine bağlayın demiş. Buhari anlatır bunu bize. Buhari'deki bir hadis-i şerif anlatır. Üç gün direkte bağlı kaldı. Tabi yemek ve tuvalet işleri karşılanıyor. Üç gün içerisinde bu adam orada daha önce tanıdığı insanları görüyor. O adamların yine daha önce tanıdığı ama Mekkelilerin insan hesabına koymadığı Adamları da görüyor Böyle hani şeylerde Sahralarda aslanlarla pençeleşen Yüreğine korku veya merhamet girmediğini zannettiği insanlar var O insanlarla kolu kanadı kırık Köle olarak Mekkeli müşriklere hizmet eden insanların mescitte birbirleriyle kucaklaştıklarını, halleştiklerini, dilleştiklerini görüyor. Elleri ve gönülleri birleşmiş, cepleri de birleşmiş bunların. Daha önce soygunlarda, baskınlarda, deve kervanlarını kesen, insanları öldüren insanların Müslüman olduktan sonra iki odalı evinin birini Evi olmayana verdiğini de görüyor. Ve adam Müslüman oluyor. Hak ile batıl, ayırt edilmiştir. Dinde zorlama yoktur. Bu yalnız şöyle anlaşılmasın. Türkiye'deki bir kısım insanların anladığı gibi değildir. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Ne ile yönetilirse yönetilsin. ister demokrasiyle yönetilsin ister krallıkla yönetilsin ister efendim komünizmle yönetilsin her ülkenin vatandaşı hükümetinin koyduğu kurallara uyma mecburiyetindedir. Kardeşim ben özgür bir insanım trafikte dilediğim gibi giderim. Yani 3 Gidiş, üç gelişi yolun gidişinde değil abi. Ben özgürlüğümü kullanmak istiyorum. Geliş yoluna girmek istiyorum. Giremezsin. Bir, trafik polisi cezalandırır. iki karşıdan gelenler cezalandırır. Yani, hangi ülkede yaşıyorsanız, kurallara uymak durumundasınız. Allah Celle Celaluhu de, Burada bu ayet-i kerimesiyle kastettiği iman konusunda kimseyi zorlayamazsınız. Yoksa Medine'de yaşayan, sevgili peygamberimizin yönetimi altında yaşayan Müslümanlar ve de gayrimüslimler birçok hukukta Kur'an'ın kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Kendi özel hukuklarında Yahudi Yahudice, Hristiyan Hristiyanca yaşar. Ve kendi özel hukuklarını uygulayabilirler. O ayrı bir iş. Ama İslam'ın kurallarına uyarlar. Müslümanım diyen bir insan, Medine'de Kur'an'ın kurallarına uyar. Uymazsa, ben özgürüm, dilediğim adamı öldürürüm. Öldüremezsin. Öldüremezsin. Öldürürsen cezalandırılırsın. Kur'an'ın kuralına göre cezalandırılırsın. Burada zorlama vardır. Yani kanunların uygulanması gerekir. Fakat iman konusu zorla olacak bir şey değildir. Bu sevgi gibidir. Yani kızın başına damancayı dayamış, beni seveceksin diyor. Kız bağırıyor alttan, seviyorum seni. Sever mi? Sevmez. Sevmez. Onun için Rabbim bizi, İnsan psikolojisini de bu ayetle tanıtmış oluyor. Zorla güzellik olmaz demiş atalarımız. Zorla güzellik olmaz. Zorla bir adamı gavur da edemezsiniz. Mekkeli müşrikler psikoloji bilgileri eksik olduğundan dolayı, bu ayetlere gömül vermediklerinden dolayı iman eden özellikle de kimi kimsesi olmayanlara işkenceler yapmışlar. Hani Ammar bin Yasir, Ammar Ammar onların işkencesi altında tamam sizin dediğiniz olsun ben yavurum demiş. Ama ağlayarak sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama gelmiş ve ya Resulullah böyle böyle dedim demiş. Bunun üzerine ayet-i kerime inmiştir. Zorlanma esnasında kalbinde iman olan kişinin gavur olmayacağı konusunda Rabbim ayet-i kerimesini illa men ükrihe ve kalbühü mutmeinnüm bil iman ayet-i kerimesiyle kalbi imanla dopdolu olan bir kişi zorlanma esnasında bu kelimeleri kullanmışsa kafir olmaz anlamında ayet-i kerime nazil oluvermiştir zorla Sevgi olmadığı gibi Beni seveceksin Sevmezsen eğer seni efendim, Bakanlıktan atarım Veya müdürlükten atarım Veya seni ortaklıktan atarım Gibi laflar Geçersiz ha, Adam yüzünüze gülebilir Makam hatırına para hatırına Tabanca zoruyla Yüzünüze gülebilir ama Sevgi gönül işidir Nefret de gönül işidir İman gönül işidir İnkar da gönül Onun için Rabbim diyor ki Dinde zorlama yoktur Femen yekfur bit dâgûti Ve yu'min billâhi Fegadis temseke bil urvetil Vüsgâ lem fisa meleha Vellâhu alîmün Semî'un alîm Kim tağûtu Küfrederse tâvuta, tâv... Küfretmeyi alınız bizim Türkçedeki anladığımız anlamda değildir. Türkçedeki anladığımız küfür kelimesinin Arapçası yine Kur'an'da geçeni... sebbetme manasına gelir. Rabbim velâ tesubbülledîne yed'ûne min dûnillâhi feyesubbillâhi adven biğayri ilmi. Allah'tan başkasına kulluk yapanların ilahlarına sövmeyin diyor Rabbim. Sövmek kelimesi seb kelimesiyle Burada küfretmek, kim tağutu, tağut'un otoritesini kabul etmezse, Türkçesi böyle diyelim buna, küfretme kelimesini kullanmayalım. Tağut'un otoritesini kabul etmezse, reddederse ve Allah'a iman ederse, sağlam bir kulpa, sağlam bir ipe sarılmış olur ki o ip kopmaz diyor Rabbim. Allah'a kulluk yapan Allah'ın Kur'an'ı olan ipi olan Kur'an-ı Kerim'e sarılmış olur O kopmaz Kimse de koparamaz Koparlar hocam Hapse atarlar Koparamazlar Benim gönlümdeki imanla benim arama girecek Yeryüzünde bıçak yaratılmadı Bomba yaratılmadı Silah yapılmadı Olmadı öyle bir şey öldürürler e, imanla gidersiniz. Ecelin gelirse ölürsün ve şehit olursun. O kadar. Kopmaz. Rabb'e gönül vermiş, Allah'ın kitabına da sımsıkı sarılmış bir adama yer yüzünde zarar verecek hiçbir kuvvet yoktur. O ayet-i kerimede la yedurrunekum. Onlar size zarar veremezler diyor Allah Celle Celalü. Ama malına el koyarlar E yükünü hafifletirler E canına el koyarlar E kısadan cennete gönderirler Hani değerli bir ilim adamımıza Zamanın devlet başkanı Bizzat kendisi hakimlik yapmış Ve demiş ki bunu Katıksız hücre Hapsine atın Adam seviniverdi diyor Hayrola niye sevindin demiş Efendim yıllardır okumaktan Ve okutmaktan Nafile ibadetlere zaman ayıramamıştım Herhalde bu tek başına hücrede Nafile ibadetlere zaman ayıracağım Namaz kılacak Kur'an okuyacak Tesbih çekecek Zikredecek Kimse de olmayınca Öyleyse bunu sürgüne gönderin dedi diyor. Biraz daha sevindi Hayır ola niye sevindin demiş Efendim e, Okuma ve okutma Ve de fakirlik nedeniyle Bu şehirden başka şehir görmemiştim Zat sayesinde başka şehirlerde görülecek Öyleyse boynunu vurun demiş Daha çok sevindi diyor Hayır ola demiş Demiş ki efendim Cennete gitme yolunun en kestirmesi şehitliktir Galiba gerçekleşecek demiş Serbest bırakın bunu deyince de üzüldü diyor Bu adama kim ne zarar verebilir Kimse zarar veremez Allah ve Lütfulladıne âmanu yüxrijhum min al nur Müminlerin dostu Allah'tır Ya ben mi acaba diyorum fazla e, hissi davranıyorum? Yani okurken, hatıminerken, tefsiri mi yaparken? Yani beni çok etkileyen Ayetler bunlar. Allah müminlerin dostudur diyor. Öyleyse ben iman ediyorum. Şüphem yok hiç imanımda. Siz de iman ediyorsunuz. İmanımızda hiç şüphemiz yok. Amelimizde eksikliğimiz var. Ama imanımızda şüphemiz yok. E bizim dostumuzda Allah Celle Celaluh'tür. Ama hocam hani dost dostun yardımına yetişir. Allah bizim yardımımıza niye yetişmez? Nerede yetişmedi diyorum ben. Günümüzün örneği Filistin'de yetişmiyor diyor. Bakınız Filistin'de, Türkiye'de, Irak'ta, Sudan'da, e, Endonezya'da dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara Rabbimin yardığı mı Müslümanların hak ettiğinin çok üstündedir. Hak etmeyle de alakalı bir şey bu. Filistin madem en canlı örneğimiz, Filistin'de 7-8 milyonluk bir Müslüman topluluk, sapan taşıyla tam 50 yıldır, İsrail gibi güçlü kabul edilen, aslında bana göre güçlü değil, arkasında Amerika olan, aslında Avrupa Birliği olan, aslında arkasında İngiltere gibi devletlerin destek verdiği silahlara, ordulara, dolarlara ve sterlinlere ve avrolara karşı tam 50 yıldır ayakta kalabilmekle dünyanın en kahraman milleti olmuşlardır. Buyurum, Allah'ın yardımı değil de nedir bu? Bunu şöyle de düşünseniz. Böyle bir harpler olmasa da orada işte 7, 5 milyon eski nüfusu söyleyelim 5 milyonluk bir Filistinli Müslüman vardı Amerika Avrupa Birliği İngiltere Amerika bir araya gelmişler Yahudileri buraya getirelim bunları da buradan temizleyelim Hiçbir adam bırakmayalım demişler Başarılı olurlar mı diye sorsaydık Bütün dünyadaki Müslümanlara çoğunluğu evet başarılı olurlardı derler ama başarılı olamadılar Olamadılar Olamadılar da 2007 yılında Hizbullah karşısında Mağlup olan İsrail Birleşmiş Milletlerden yardım istedi Amerika'nın yardımı yetmedi Birleşmiş Milletlerden yardım istedi Ve yardım kuvvetleri de geldi Saldırgan İsrail'in tarafında değil Saldırılan ama üstün gelen Lübnan'daki topraklar üzerine yerleştirildi. Ve Müslümanların gelinden silahları alınma tarafına gidildi. Allah müminlerin dostudur. Bir kere biz yardımı yalnız dünyayla da sınırlandırmayalım. Bu iman sonsuz seneler, sonsuz seneleri hayal edebiliyor muyuz? Yahu dünyada 70 yıl 80 yıl, Lap deyince her türlü yiyeceklerimiz, lup deyince her türlü içeceklerimiz, her türlü isteklerimiz karşılansa ne olacak? 80 yıl bitecek. Hatta o laf ve lup dediğimizde her şey gelse bile adamın e, Tatlı bal yiyemeyeceksin diyor. Dünyanın en pahalı balını getirtiyor ama doktor diyor ki sakın ha 1 gramı ağzından girmeyecek. Şekerin yükseli verir böbreklerin biter. Ayakların bozulur, ellerin kesilir diyor. Keserim elimi diyor. Ayağın keserim balımecim diyor. Dünyanın en kaliteli tereyağını getirtebilir ama doktor diyor ki sakana sakın yemeyeceğim diyor. Dünya böyle bir yer. Ama cennette öyle bir yer yok. Cennette Şeker yükselmesi yok, tansiyon yükselmesi yok, sinirlenmek yok, stres yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, ihtiyarlamak yok. Her an yeni tatlar, yeni tad almalar. İhtiyarlama yok, yorulma yok. Böyle bir hayat. Müminin dostu Allah Celle Celaluh'tür. Dünyadaki yardımının birini bahsediyor Rabbim, en önemlisini. Yuxudi cühum mina zulümati nur, onları karanlıklardan nur'a çıkarır diyor. Nur İslam. Zulümat karanlıklar çoğul, nur tekil. Yani gavurlu çeşidi 100 bin, 2000, 5000 çeşidi vardır. Ama iman tektir. O bir zamanlar Tevrat'la bildirilen, İncil'le bildirilen, şu anda da Kur'an'la bildirilen imandır vellezîne keferû evliyâühümü't-dağud kafirlerin dostu ise tağuttur tağut hani tağa kelimesinden türetilmiş bir kelime tağa taşkınlık yapan, sınırı aşan manasına gelir Tabiiatta hiçbir şey eşya sınırını aşmıyor Arı arılık görevini yapıyor Çiçek çiçeklik görevini yapıyor Ancak sınırını aşma yetkisi Özgürlüğü yalnız insana verilmiş İnsan sınırını aşar Bazen ilahlığa yönelir Firavun gibi فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى en yüce Rabbimiz benim der. Bazen şeytanın görevini üstlenir. En aşağılara iner. İki halde de en aşağıdadır aslında. Yani şeytanın görevini üstlenmesi de insanlık sınırını aşmasıdır. Rablık görevine kendini terfi ettirmeye çalışması da alçalması anlamına gelir. O da tağuttur yani Musa'nın getirdiği kitaba göre davranamazsınız, benim dediklerimi tutacaksınız diyen firavun, tağuttur. Kafirlerin dostları da tağuttur diyor Allah Celle Celaluhu. يُخْرُجِيُنَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَا الظُّلُمَاتِ Tağut da ne yaparmış? Nurdan, karanlıklara e, insanları götürür, çıkarır. Nurdan çıkarır, karanlıklara götürür. Ülâike asha, ülâike ashabün nar, hün hümfiha halidun. İşte onlar ateş yaranıdırlar. Ateş halkıdırlar. Ateş ehlidirler ve orada ebedidirler diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a kul olmayan kesinlikle Allah'ın yarattığına kul olmak mecburiyetindedir. Hani kul kelimesinin Arapça karşılığı abid. Rabbim de insanın yaratılışını anlatırken ve ma halaktü cinne vel inse illa liya'buduni insanları ve cinleri ancak bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Yarattım deyince her insanın mayasında kul olma özelliği vardır. Bunun dışına çıkamaz. Kul olacak kesin. Başka çıkış yolu yok. Ya Allah'a kul olacak ya Allah'ın yarattıklarına kul olacak? Ama hocam biz kul olmaktan kurtulduk diyenler var. Evet Allah'a kul olmaktan kurtuldular. Bu sefer de Allah'ın kuluna kul oldular. Evet kul olmak ne demek öyleyse? Hani kul kelimesinin Arapça karşılığı olan abid kelimesi aynı zamanda köle içinde kullanılır. Eski hukuklarda köle neydi? Sahibinin malı. Sahibinin emrettiğini yerine getirir. Ve onun emrinin dışına çıkamaz. Buydu. Bizim de insan olarak yeryüzünde ya Rahmana kul olacağız. Onun dediklerini tutacağız. Emrettiklerini yerip getir, yerine getirip yasaklarından kaçınacağız veya Rahman'ın yarattıklarına kul olacağız. Mesela biz diyoruz ki, biz Allah'a kul olmuşuz. Diyoruz. Ne demek? Allah'ın Celle Celaluhu'nun Kur'an'ında emrettiklerini yerine getiririz. Yasaklarından sakınırız. Örneğimiz de bunu nasıl yapacağımız konusunda, O'nun gönderdiği Muhammed aleyhissalatu vesselamdır diyoruz. Peki Allah'ı, O'nun Resulünü ve kitabı reddedenler, onlar da batıdan bir adam veya adamlar buluyorlar, O'nun dediklerini, onların değerlerini benimsiyorlar, iman ediyorlar yani. O'nun iyi dediklerine uyuyorlar, onun kötü dediklerini de red ediyorlar işte onlar da o kişi kurum veya devletlerin kulluğuna kendini kurban etmiş insanlardır fark yok fark şu biz her şeyden yüce olan Allah Celle Celaluhu'ya kul olmuşuz onlar ise Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı Kul olmuşlardır Ve insanlık değerini Yitirmişlerdir Biz yardım elimizi Uzatacağız İnsanlık seviyesinden aşağılara düşen Bu Kardeşlerimize Diyelim nereden kardeşimiz Hazreti Adem'den kardeşimizdir Bunların da gönlüne Allah Celle Celalühün imanının Yerleşmesi O çukurdan çıkması için de Allah'ın gönderdiği ve hablullahil metin diye isimlendirdiği Kur'an ipini ona sarkıtmamız gerekiyor. İşte bu radyolardan, televizyonlardan, basın yayın yoluyla, kürsüylerden, konferans salonlarından Kur'an-ı Kerim anlatmamızın da hedefi bu. Gönüllere, kuyuya düşmüş insanlara ip uzatmaktır. Nefsimizin gayya kuyusuna düşmüş insanlara ip uzatma ameliyesidir. Biz Hazreti Adem'in bütün çocuklarını seviyoruz. Kafir olanlarına acıyoruz. Mümin olanlarını seviyor, bağrımıza basıyoruz. Acılıklarımızın da kurtulması için hem Rabbimize dua ediyor, hem de Kur'an ipini onlara uzatmaya gayret gösteriyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun, dinlediniz, hepinize teşekkür ederim.